Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 37. Bölüm ARAP kabile temsilcilerinin Medine'ye gelişi, Hicret'in dokuzuncu yılı, Elçiler Yılı, Senetül Vüfud olarak bilinir. Mekken'in fethedilmesi, ardından büyük ve güçlü bir kabile olan Hevazinliler'in İslamiyeti benimsemesi, bir yıl sonra Taif'te yaşayan Sakifliler'in Medine'ye gelerek biat etmesi ve Kuzey Arabistan'ın Tebük İslam hakimiyeti altına girmesi, Yarımada'nın çeşitli yerlerinde yaşayan Arap kabilelerinin, Medine'ye heyetler gönderip, itaatlerini arz etmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler arasında, Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş kabilesinin Müslüman olmasının ayrı bir yeri vardır. Arap kabileleri, çok değer verdikleri, ve Müslümanların en ciddi muhalifi olan Kureyş'in İslam'ı kabul etmesiyle, kendi güç ve tutumlarını gözden geçirerek, Allah'ın dinine girmeye başladılar. Nasır suresinde bu hususa şöyle işaret edilmektedir. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de, insanların Allah'ın dinine dalga dalga girmekte olduklarını görünce, Rabbine hamd ederek onu tesbih et, ve ondan mağfiret dile. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Kabileleri adına Medine'ye gelip Hazreti Peygamberle görüşen heyetler Müslüman olduklarını bildiriyor, kendileri ve kabileleri adına biat ediyor, dini bizzat tebliğcisinden öğrenmek istiyor. Bazen de kabile mensuplarına öğretmen gönderilmesini talep ediyorlardı. Bu heyetler arasında Sakif ve Hanife kabilelerinin temsilcileri gibi İslam'ın bazı temel ibadetlerinden muaf olup yasaklarından kaçınmamaya yönelik kabul edilemeyecek şartları ileri sürenler veya menfaat elde etmek isteyenler de bulunabiliyordu. Bu arada Necranlı ve Talip kabilesine mensup Hristiyanlarda görüldüğü üzere Müslüman olmaksızın cizye vermek suretiyle İslam devletinin hakimiyeti altına girenler de vardı. Kabile heyetlerinin Medine'ye gelişleri, İslamiyet'i anlatmak için Resûl-ü Ekrem'e iyi bir imkan sağlıyordu. Sözü edilen heyetler, Abdurrahman bin Av, Remle bin Tiharis, Ebu Eyyub el-Ensari ve Halid bin Velid gibi sahabelerin evlerinde, bazen de ashab Sufen'in Suffe'nin yerinde veya mescidin avlusunda kurulan çadırlarda ağırlanıyordu. Rasulullah heyet üyelerine değer veriyor. Kendilerine Kur'an okuyup öğretiyor, dinin esaslarını ve ahlak kurallarını anlatıyordu. Medine'den ayrılırken çeşitli hediyelerle uğurlanan heyetlere dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgiler veriliyor, ayrıca vali, zekat veya cizye tahsildarı olarak ya da İslamiyet'i öğretmek üzere görevliler tayin ediliyor, bu hususlara dair yazılı belgeler düzenleniyordu. Elçi ve heyetlerin bu ziyaretleri Arabistan'ın çeşitli yerlerinde yaşayan kabilelerin Müslüman olduğunu ve Medine'nin yarımadanın baş şehri olarak benimsendiğini göstermektedir. İbn Sa'd eserinde Hicret'in 9. ve 10. yıllarında Arabistan'ın muhtelif yerlerinden gelen 71 heyeti bir arada zikretmiş, bunların her biriyle ilgili çeşitli bilgiler vermiştir. Çok sayıda Arap kabilesinin Müslüman olmasına rağmen, başta Gatafan ve çeşitli kollarıyla Hanife ve Esed gibi Bedevi kabileleri arasında İslamiyetin tamamen yerleşmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara düşman olan Bedeviler eleştirilmiş, onların büyük çoğunluğunun takındığı olumsuz tavırlara, daha çok Arap kelimesi etrafında temas edilmiştir. Bedeviler Hendek gazvesinden itibaren İslamiyet'e karşı tavır almaya başlamıştı. Resulullah Umre'ye giderken Cüheyne, Müzeyne, Eşca ve Eslem gibi Medine çevresinde yaşayan Bedevi kabilelere haber göndererek kendisine katılmalarını istemiş. Fakat onlar İslam'a ve Resulullah'a bağlılıklarını tam olarak özümseyemediklerinden emrini yerine getirmemiş, umreden sonra da özür dilemişlerdir. Benzer bir durum Tebük gazvesi sırasında da yaşanmıştır. Bedevi Gatafanoğullarına oğullarına mensup çeşitli kollar, hicretin üçüncü yılından itibaren Medine çevresinde çeşitli yağmalama ve öldürme olaylarına karışmış. Bu kabilenin İslamlaşması ancak elçiler yılında sathi bir şekilde gerçekleşmiştir. Nitekim, Resul-ü Ekrem'in vefatından sonra Fezare kolunun reisi Uyeyne bin Hızn irtidat ederek peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha bin Huveylit el-Esedi ile birleşti. Bunlardan başka, büyük çoğunluğu bedevi hayatı yaşayan Beni Hanife de İslamiyet'ten uzak durmaya çalıştı. Bu kabilenin Seleme bin Hanzale başkanlığındaki heyeti, hicretin 10. yılında Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Ancak, siyasi ve ekonomik emellere sahip bu kabile mensupları, Resul-i Ekrem'in rahatsızlığı esnasında, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberliğe kendisini de ortak ettiği yalanını ileri sürerek, peygamberlik iddiasında bulunan, Müseylimet-ül Kezzab'ın etrafında toplanarak irtidat ettiler. Öte yandan, Beni Esed, Uhud gazvesinden sonra Hazreti Peygamber ve Müslümanların güç kaybettiklerini düşünerek Medine'ye ani bir saldırı yapmayı tasarladığı gibi Hendek gazvesi esnasında da Tuleyha bin Huyilit kumandası altında birbirlikle düşman grupların ittifakı içinde yer aldı. 9 yılında ise aralarında Tuleyhan'ın da bulunduğu bir heyetle Medine'ye gelerek Müslüman görünmek zorunda kaldılar kıtlık sebebiyle mali yardım talebinde bulundular ve zekatlarını kendi aralarında toplayıp dağıtmak için izin istediler. Onların bu görüşmeler esnasında kaba tutum ve davranışlar sergilemeleri, menfaatlerini ön plana almaları, iman etmedikleri halde öyle görünüp Rasûl-ü Ekrem'i minnet altında bırakmak istemeleri üzerine bu Curat suresindeki ayetler nazil oldu. Hz. Peygamber'in rahatsızlığı sırasında Tuleyha peygamberliğini ilan etti. Ardından da kendi kabilesinin dışında Fezare, Zübyan, Tay ve Abs gibi bedevi kabilelerinden bazı kimselerin desteğini alarak Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ayaklandı. Onların bu görüşmeler esnasında kaba tutum ve davranışlar sergilemeleri, menfaatlerini ön plana almaları,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 Hazreti Ebubekr'in halifeliği döneminde ayaklandı. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.